Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya dediğimizde herkesin ilgi alanıdır bu aslında. Süper gücünden bir köylüsüne kadar Afrikalısından Avrupalısına kadar herkes üzerinde bulunduğumuz Dünya üzerinden dertlenir. Ama Müslüman'ın dünya ile ilgili dertleri, bütün dünya insanlarının dertlerinden daha farklıdır. Yönü değişiktir. Müslüman, kendini dünyaya kaptırmamak için dertli olur. Müslüman'ın dışındakiler dünyayı kapmak için dertlenirler iki dertlilik arasında beyan edilmesi neredeyse mümkün olmayacak kadar büyük bir fark vardır. Müslüman üzerinde bulunduğu dünyaya kaptırırsa kendini ömrü boşa gider. Müslüman olmayan da dünyayı kaptığı zaman Hayatın anlamı olur onun için. Bu sebeple dünyaya kendini kaptırmış Müslümanların yani başkaları gibi olmuş dünyaya kendini kaptırmış Müslümanların kendisi veya ümmeti üzerinde bir derdi olması da artık muhaldir. Bu neredeyse Hayal denecek kadar uçuk bir düzeyde kalır. Dünya nimetleri açısından dünyaya kendisini kaptırmışlar diyebileceğimiz kadroyu Kur'an-ı Kerim Tekasür suresinde bize haber veriyor. el Kumut tekasür <gülüyor> Ne demek bu? Bir ömür Dünyayı tanıyamamak için yarcanmış. Koca bir ömür dünyada neden var olunduğunu izah edememiş insana. Bu sebeple Müslümanın dertliliğini konuştuğumuz, nedir Müslümanın derdini anlat dediğimiz zaman verilecek en kestirme cevap. Dünyaya kendini kaptırmadan bir ömür bitirmek, dünyayı bir köprü olarak cennete sıçramak için kullanmaktır Müslüman'ın derdi. Bu dert acılarıyla, tatlılarıyla, ağlamalarıyla, tebessümleriyle Müslüman'da vardır, olmalıdır. Aksi takdirde Müslüman kendini kaybeder. Burada Kur'an'ımızla Müslüman'ın bu dertleri arasında, dertliliği arasında bir bağlantı kurmak zorundayız. Kur'an başından sonuna kadar, birinci ayetinden Besmele'den, en son ayet olan minel cinneti vel nasiye kadar. Müslüman'ı ahirete, hazırlamak içindir. Hem dünyayı kullanmayı öğretiyor Kur'an, hem ahirete kolayca intikali öğretiyor. Bu nedenle bir Müslümanın Kur'an'la bağlantısı ne kadar yüzeyselleşirse veya zayıflarsa da diyebiliriz, o Müslümanın ahiretle ilişkisi de o kadar yüzeyleşir, yüzeyselleşir ve zayıflar deriz. Daha bariz bir ifadeyle, kulu ile Allah arasına dünya girdiği zaman, tıpkı bir güneş tutulması gibi durum yaşanır. Eğer Allah ile kulu arasına, dünya yüzde yüz girer ve öyle kalırsa kulun Allah ile hiçbir bağlantısı kalmaz kafir bu demektir yer yer zaman zaman şöyle bir gelip geçerse dünya mesela düğününde mesela ticaretinde mesela sosyal ilişkilerinde vesaire bir Allah ile kulu arasında dünya tutulması söz konusu olursa, bu işte bir geçici bir karanlık. Hayatında da görüntü sağlanamayan, kayıt yapılamayan bölgeler, zaman dilimleri anlamına geliyor bu. Mesela cuma namazı sadece kılabiliyor ise Müslüman, haftada bir, bir aydınlık oluyor, cumadan sonra tekrar, kararma oluyor demektir. Yahut da mesela namaz kılmıyor ama alkol de kullanmıyorsa işte %100 değil de %98 araya girmiş oluyor dünya. Bu bir benzetme şüphesiz. Ama Müslümanın kendisini dünyaya kaptırmasının doğal sonucu bu. Müslümanın dünyaya kendisini kaptırmadan dünyayı kullanıp cennete gitmek diye bir derdi olması lazım. Bu gösteriyor ki Müslüman dünyayı bir yolcu istasyonu, garipliğini yaşayacağı ve geçici bir yer görecek. Yolcudur, yolculuğunda gariptir, bu geçicidir. Müslüman insan hiçbir şekilde ebedi kalmayacağını düşündüğü bir dünyada ebedi kalacak gibi program yapamaz. Tam aksine de bakabiliriz. Ebedi kalacağı dünya ahiret hayatı için fani dünya gibi geçici projeler yapamaz. Müslüman, iman eden mümin, Kendisine vatan olarak cenneti görür. Cennete gidinceye kadar yolcudur, gariptir, hayatı geçicidir. Bu şekilde iman eder mümin. Evindeki sıkıntıları da böyle değerlendirir. ile ilgili sıkıntıları da bu çapta değerlendirir. Dünya olaylarını da zaten bu şekilde değerlendirir. Bunu becerebildiği zaman işte, ashab-ı kiram örneğinde olduğu gibi hicret zor gelmez. Çoluk çocuğun ters yöne gitmesi kahretmez. Ölüm asla zor olmaz. O zaman düğüne gider gibi şehit olacağı cihat meydanına gider mümin. Çünkü bakışında yolcuyum, garibim ve kısa bir süre. Diye bir parolası vardır. Bu elbette ebedilili, ebedilik duygularını cennette yaşayacağına iman ediyor ise böyledir. O zaman biz Müslümanları dertli olmaları açısından dünya hayatı için yaşayanlar ve ahireti için dünya yaşayanlar diye ikiye ayırmak zorundayız. Eğer bugün benim yaşantımı mesela asgari ücretle yaşıyorum. Ve evime ekmeğim giriyor o kadar. Sağından solundan da damlaların yatak odamı ıslattığı işte bir evde sıradan bir evde oturuyorsam. Ama bir üst zengin insanı kendime ölçü kabul edip işte kahr oluyorsam benim niye o imkanlarım yok diye birisinin koltuğunu veya diplomasını kendime ölçü alıp ben o zaman çok kötü durumdayım diyorsam ben aslında dünya için yaşıyorum ahirete de iman ediyorum ama yaşama mantığım Dünya üzerine kurulu. Halbuki iman ettiğim bana ahireti haber veren peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üstünde uyuduğu için mübarek yüzünde hasırın izleri çıktığında sana bir yatak edinsek ya Allah sözüne aleyhissalatu vesselam verdiği cevap neydi? Ben ne edeyim bu dünyanın yatağını? Bir ağacın altında dinlenen yolcu gibiyim. Yani dinleniyorum yola devam edeceğim. Ne diyim dünyanın yatağını, lüksünü diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahireti için dünyada bulunuyordu. İmanıyla hayat tarzı yüzde yüz beraberdi. Ama ahirete iman ettiğini söylediği halde Ahiret meşgalesinden daha büyük derdi olan Müslüman, ispatını yapamayacağı bir iman iddiasındadır. Asla ve a kafir manasına değil bu. Onu Allahu Teala bilir. Ortaya koyduğu hayat tarzı ile iddia ettiği iman aynı değil. Bunu söyleriz biz. Neden kafir demeyiz? Henüz o inandığı ahiret standartına göre yaşama mücadelesinde olgunlaşmamış. İmanı bulunduğuna göre muhtemel bir sene sonra beş sene sonra bir ölümden ibret alarak bir nasihatten etkilenerek bir ayetin bereketini görerek büyük ihtimal ve büyük bir umut o da ahireti için yaşayan bir Müslüman olacak inşallah. Ama ahireti için yaşayan Müslümanın dünyada ahiretten büyük bir derdi olmaz. Olmamalıdır. Neden? Çünkü dünyada zaman olarak en büyük takdir edilebilecek zaman ne zamandır? Yani ben bir insan olarak ne kadar bir zaman için bu dünyada bulunabilirim. Verilebilecek zaman, olsa olsa Nuh Aleyhisselam'ın zamanıdır, bindir. Bunu da binle çarpalım, milyon sene olsun. Bir insan olarak, bu dünyada, bana ait süre. Dünya toprağından, bana verilecek pay, ne kadar olabilir? Rakam olarak, olsun olsun, dünyanın kendisi olsun. Yani bir insan olarak, dünyanın, tamamı benimdir diyeceğim bir rakama ulaşayım zaman olarak metrekare olarak dünyadaki herhangi bir rakam benim hayal dünyamda yazmış olduğum rakam bile olsa dünyanın bütünü zamanın işte rakam olarak en uzunu ahirete göre hiç düzeyindedir çünkü ahirette rakam yoktur bir müslümanın ahiretteki cenneti cennetinin metrekaresi diyelim yani metrekare şu manada söylüyorum ahirette bir müslümana en az verilecek en düşük müslümana verilecek olan yer dünyanın yekününden büyüktür dolayısıyla dünyevi rakamların hiçbiri ahiret rakamlarına muadil olmadığı gibi yüzdesini oluşturacak bir rakam da değildir. Cennette de, cehennemde de. Bunun içinde Müslüman, ahiretiyle oranlama yapması gerektiği zaman, dünyayı bu rakam uçurumunu dikkate alarak yapar. Sınırsız bir rakamın önüne 75 yıllık bir hayatı getiremez. Bütün dünyadaki payım eğer bir yangında yanıp gitmez, denizde boğulup balıklara yem olmazsa, iki metrekare bir toprak parçasıdır. Mezar yani. Dünyadaki herhangi bir insanın payı budur. Ahirete kıyaslandığında bu. Yani, aklı olmaması lazım insanın böyle bir kıyaslama yapması için. Bu sebeple, benim, sınırsız değerlere inandığımı söyleyip 3 metrekare toprak için hırsızlık yapmam yalan konuşmam faize bulaşmam zulmetmem, dövmem, kırmam, ebeveynimi yani anne babamının üzerimde hakkı olacak şekilde üzülmesine sebep olmam veya herhangi bir şekilde bir müslümanın o sınırsız rakamlarla bu mini bile sayılmayacak rakamları kıyas etmesi ciddi bir sıkıntı. Müslüman bu sebeple dertliliğini ve dertsizliğini ölçtüğünde bu hesabı bilmeyen birisi çok dertsiz, sade bir hayat yaşayabilir. Çünkü o inandığını söylediği şeyi uygulama diye bir derdi yok zaten. Onun inancı inşallah ileride ona bir ihtimal fayda verecek Mümin ise bir saniye sonra o inandığı dünya ile yani ahiret alemi ile karşılaşacağına inanıyor. Çünkü ölümü hiçbir zaman bilinmeyecek bir şekilde gizlemesi Allah'ın bu imanın sürekli aktif olması içindir. O sebeple dünya üzerinde yoğunlaşmış kafaları... Elhaakumut tekaosur hatta zurtumul maqabir Mezarlara gelinceye kadar bile şu mal çokluğu sizi oyalıyor ifadesinden anlaşılıyor ki Allahu Teala'nın bu ifadesinden Kur'an'ın bu ayetinden anlaşılıyor ki Müslüman ölümü bile kılıflandırabiliyor veya Ahirete iman olmayanlar ölümü bile kılıflandırıyor. Ahiret etkisi sıfır hale geliyor bu sefer. Ya da hissedilmeyecek düzeye düşüyor. O zaman biz hiç tereddüt etmeden diyebiliriz ki herkes ahirete ve dünyaya bakışına göre bir hayat planı yapmıştır. Belki oturup masaya eline kalemi alıp Ahirete şu kadar ayırayım. Dünyaya bu kadar ayırayım diye bir hesap yapmamıştır belki. Ama netice onun dünya ve ahiretin kafasındaki ortak paydası neyse hayatı odur. Onu siz onun bayram günündeki neşesinde de görürsünüz. Onu siz düğününde de görürsünüz. Ticaretinde de görürsünüz. Herhangi bir günlük işleminde de camiye namaza gittiğinde de görürsünüz ahiret endeksli yaşayan ve ahireti ertelemiş bir mantıkla yaşayan ama ikisi de müslüman olan ikisi de namaz kılan insanın birisine baktığınızda ahiret endeksli yaşıyor olanına baktığınızda son namazı gibi öğle namazını kılar ikindiye kavuşursa hamleder bunun akşamı yok herhalde der dünya fani son namaz gibi kindiyi kılar öbürüne bakarsınız değil öğle namazında kıldığı cenaze namazında bile kendisine bir pay çıkarmaz ölen öldü bu ebedi kalacak mantığındadır el hakumut tekasür <gülüyor> hatta zurdumul makabir bu işte geldin mezarlığın ucundasın senden on yaş küçük birini aşağı indiriyorsun sırayla olacak olsaydı sen bundan 10 sene önce gitmen lazımdı bu rakamlara göre ama hala bir hazırlık, bir uyanış söz konusu değil. Çünkü Müslüman şunu bilir. Hiç Allahu Teala ahirete hazırlanın dememiş olsaydı bile. Yani böyle bir varsayım kabul edelim. Mümin bu hayatın asıl hayat olmayacağını tahmin ederdi. Niçin? Mezarlığı olmayan hiçbir şehir yok bu dünyada çünkü. Ve dünya hiçbir şeyin irademiz ve zevkimize göre verilmediği bir yer. Hiçbir suçun, hiçbir iyiliğin karşılığının tam olarak alınamadığı bir yer dünya çocukların da yaşlıların da hasretleriyle toprağa gömüldüğü bir yer ne baharı tam ne kışı tam dünya bir karkas yapıya benziyor ne demek karkas yapı yani bir bina yapılmış ama sıvası yapılmamış, pencereleri yapılmamış sadece binanın iskeleti var. Bir usta geliyor, bir şey çakıyor, öbür usta geliyor, onu söküyor, bir daha çakıyor, öbürü geliyor, penceresini takıyor, öbürü olmadı diyor. Bir türlü inşaatı bitmiyor. Ben bir ev yapmak için uğraşıyorum. Babam o evle uğraşıyordu. Dedem de o evi yapmak için uğraşıyordu. Onun onuncu dedesi de bir evim olsun diye uğraşıyordu. Adem Aleyhisselam'dan beri, benim bütün dedelerim bir evin üzerinde uğraşıyor, hala benim ev derdim var. Gösteriyor ki bu, bu fani dünya, beyin olarak, insan taslağı olarak, benim beynimin, hayal edip, sınırını bulabileceği bir yer değil. Benim beynime göre dünya, yani bir insan beynine göre dünya çok basit. Dehşetli ama çok basit. Neden? Hala benim evim Adem Aleyhisselam'dan beri dedelerim tarafından yapılıyor bir türlü bitmedi. karkas hala. Ben dünyaya gözümü açtım. Babam bir evimiz olsun diye uğraşıyordu. Ben gidiyorum dünyadan hala evim olsun diye uğraşıyorum. Güya da dünyada eskiyiz. Dünyanın karakteri bu çünkü. Bunu hiç kimse de değiştiremeyecek. Zira dünyayı Allah insanların cennete gidecekleri bir istasyon gibi yarattı. Bu mantıkla dünyayı görenler Allah'ın izniyle muratlarını ererler böyle göremeyenler, güzel bir rüya ile uyur devam ederler. Dünyada, bu şekilde bakış tarzını yakalayamayanlar, derin bir uykudadırlar. Ölümle beraber uyanacaklar, ama iş, işten geçmiş olacak. Bu sebeple Müslümanın, eğer bakışında bu büyük bakış, yani sonsuz rakamlarla, fani, küçük, beş haneli, on haneli, bilemedin yüz haneli, rakamların karşılaştırmasını yaptığında Müslüman, biiznillahü teala rahattır. Dediğimiz gibi ona, kolunun kopması cihat meydanında işkence gibi gelmez, malının tamamını verirken, bir şey alıyor gibi, malını tamamından fedakarlık yapar o peygamberinin hatırı için her şeye katlanır o İslam kardeşi için herhangi bir şekilde ahlar puhlanmaz ama dünyada uykuda olup olayları aslında rüya görür gibi yaşayanlar hani uyandıklarında iş işten geçmiş olacak diyoruz biz burada gerçek ahiret imanı veya kağıt üzerinde denebilecek ya da ayrıntılarına girilmekten korkulan ahiret imanı gibi diyoruz. Bazı insanlar hani doktora gitmekten korkarlar ya şimdi doktor bir başlarsa benim hastalıklar bitmez. İyisi mi hiç doktora uğrama. Biraz idare et bu hastalığı. Iğla mur iyileşirsin. Derler ya, ahireti çetin görüp, hadisi şerifleri, ayetleri, o büyük alemi, görmek istemeyenlerin, düştüğü şey budur. Aslında, ahireti unutmuş da değillerdir. Çünkü, Yıl geçmiyor kendisiyle yakın bağı bulan birisini toprağın altına koyuyor. Ölüm inkar edilemediğine göre herkes ölümü itiraf etmiştir. Ahireti unutma rolü yapıyor insanlar. Bununla da avunmak, avunmak manasında ölen için gönderdik Allah'a bakalım hali ne olacak demiyorlar da ebedi istirahatgâhına koyduk diyorlar. Sanki bir uzay aracına koydular da, orada istirahatiyle meşgul. Cehennem çukurundan bir çukura koydun. Nasıl ebedi istirahatgâh oluyor? Ama insanlar, ahireti unutur gibi bir hayat yaşıyorlar. Ve bu onları mutlu ediyor kendi kendilerine bu mutluluğu yaşıyorlar ama e, ahirette karşılaştıklarında ne olacağını Allah biliyor. İnsan bu konuları konuşurken ucu konuşana dokunuyor, zor oluyor konuşmak. Tefekkür edince acı ağırlaşıyor, yine zor oluyor konuşmak. Konuşma bunu desen, gözünü kapatmış oluyorsun, güneş sönmüyor. Ölüm, güneş kadar, büyük bir gerçek. Çok büyük gerçek hem de. Ama, biz, gözümüzü kapatarak, dünyayı karanlık yaptığını zannediyoruz. Bazen insan, mesela iftara, bir saat kala, artık ayakta duracak hali olmaz, dakikada bir saate bakar, hala bir dakika geçmiş, bir daha bakar, iftar oldu herhalde, meğer bir dakika geçmiş, daha 55 dakika var, biraz kestireyim de, vakit çabuk geçsin düşünür ya, ahireti, sonraya erteleyenler, düşünme açısından, sonraya erteleyenler bunu yapıyorlar, bunun için insanlar, Gömdükleri insanın arkasından et ziyafeti çekiyorlar. Lahmacun ziyafeti çekiyorlar. Ölümün ağırlığını, büyük bir zil sesi gibi, ahiret var, ahiret var diye haykıran bir zil gibi, ölüm çaldığı halde, bunu bilinçli bir şekilde örtmek için, Mezarlıkta da ibret alınmıyor. Herkes cep telefonuyla konuşuyor. Eve döndüklerinde de bir baş olsun, başın sağ olsun, iyi adamdı vesaireydiyle geçiştiriliyor. Arkasından herkes yine sigarasını içiyor, yine ziyafetine yöneliyor. Ölen mezarında akreple, böcekle yapayalnız kalıyor. Üstündekiler hayatı devam ettiriyorlar. Biz burada Müslüman olarak farklı olmak zorundayız. Allahu Teala Yahudilerden bahsederken "veletecidennehum ahrasun nase ala'l hayat" onlar dünyada kalmak için en hırslı, tamahkardırlar diyor Yahudiler için Müslüman böyle olmamalı. Müslüman dünyada Allah'ın tayin ettiği kadar kalır. Kalmak ister ahirete gitmek için de sürekli hazır olur. Çünkü Allah İnsanı insana sormadan yarattı. İnsana ne kadar kalacaksın demeden insana ömür biçti ve dünyanın tapusunu kimseye vermedi Allah. Ben bana ait değilim. Ömrüm elimde değil, üzerinde durduğum toprak benim değil. Toprak Allah'ın, zaman Allah'ın, ben Allah'a aitim. Her şeyin Allah'a ait olduğu bir ortamı insan kendi standartlarına göre değerlendiremez. Evet, bir ölüm sendromuna yakalanıp o ölüm sendromuyla hayatı kendine zehir etmekte caiz olmayan bir harekettir. Nasıl olsa öleceğim diye tembellik, hantallık, Vurdum duymazdık. Hak yemek, ibadet ihmal etmek, bugünden sonra ben namazla başlasam yetişmez. Bunlar doğru şeyler değil. Hiç ölmeyecek diye zanneden kadar tehlikeli bunlar. Hayır. Bugün ölüme hazır bir mantıkla becerebildiğim kadar yaşarım. Allah'ı ve ahiret gününü unutmam. Ve bir şeyi daha unutmam. Ben annemin karnından dünyaya geri geldiğim gün, yani bir başka alemden dünyaya geri geldim ben, ruhlar aleminden. Ya da doğduğum gün diyelim. Benim için bir takvim oluşturuldu. 12 ay sonra 1 yaşında dendi. 24 ay sonra 2 yaşında dendi. 48 ay sonra 4 yaşında dendi. 12 yaşında dedi, 30 dendi, 50 dendi, 60 dendi, devam ediyor. Akıllı bir hesap yapıldığında, eğer biz gerçekten, Allah bize bir saat yazdı, 50 sene, 3 ay, 17 gün, 4 dakika, 22 saniye. Böyle yazılmıyor mu ecel? Böyle yazılıyor. Bunu Allah yazdı ise, benim, 12 yaşındayım mı demem gerekiyor? Benimle ilgili kurulmuş saatin geri sayımından 12 düşmem mi gerekiyor? Doğum geri saymaktır aslında. Bugün ise insanlık doğum günü kutlayarak dereleri yukarı akıttığını düşünüyor. Dere yukarı akmaz. Aşağı doğru akar. Ben hayatın aslından aşağı doğru gidiyorum. 30. yaş gününü kutlayan bir insan, geri sayımının süresi hakkında bir mutlu karar veriyor. O zaman doğum günü kutlayan birisinin yapılacak yorumu, ölüme yaklaştığı için pasta yiyen adam demek olur. Bir insan mesela ana rahmine düştü birinci ayında bir pasta yense çünkü birinci ayında diye dördüncü ayında pasta yense altıncı ayında pasta yense sekizinci ayında pasta yense dokuzuncu ayda pasta yense e doğru bu sıfır noktasına doğru geldiğine göre yani dünyaya doğru geldiğine göre bunun gelişi için pasta yenebilir makul bir şey bu. Ama doğduktan sonraki saat ecele doğru yürüyüştür. Geri sayımdır. Geri sayıma mutluluk, ancak dünya hayatını, yaşamın, var olmanın, kendisi olarak görenin yapacağı bir iştir. Şöyle bir soru sorulabilir. Doğum günü kutlamak, haram mıdır, helal midir? yani orada rakı içilmiyorsa, kafirlere ait din sembolü, onların dinine ait bir sembolü taşıyan bir iş yapılmıyorsa, yani bunda bir sakınca yok ki, salı günü de pasta yiyebilirsin, 300. günde de, 365. günde de, yani pasta yemenin ne sıkıntısı var ama, bunu dini bir hüküm olarak değil de, ya insan aklı olarak yorumlayalım diyorum ölüme doğru gidişine bir 365 ilavesi daha olan birinin sevindiği ölümü müdür? Demek ki bu doğdum ölüme doğru gidiyorum diye bir düşünce sahibi değil. Doğdum kalacağım yerlerde kökleşiyorum diye düşünüyor. Müslüman dert sahibi insandır böyle düşünemez. Seviyesini aşağı doğru çekemez Müslüman ahiret deyince yani ahirete doğru gidiyor deyince bir müslümanın uykulu pozisyonunda gözlerinin açılıp heybetli bir günü düşünüyor ciddiyetinde olması lazım. Neden? Ahiret yani kıyamet bir kere Allah'ın bütün mahlukatına bugüne kadar Kainatı var ettiğinden bugüne kadar ya da kıyamet gününe kadar. Uzay, şu galaksiler vesaire vesaire depremler filan şu kainatta neler biliyorsak. Bütün bunlardan hiç ölçülemeyecek kadar çok daha büyük olan kıyamet kudretini gösterecek Allah kıyamet günü ahiretin startının verildiği gün, limenil mülkül yevm, evet kim şimdi konuşacak, söz kimin şimdi, Allah'ın diyeceği gün o gün, dolayısıyla bir depreme benzetilemez ahiret, bir yanardağın patlamasına benzetilemez, ahiret tasavvur edilemez bir defa, ve ikinci bir nokta ben yaşadığım hayatın muhasebesine gidiyorum. Ay başı değil, yılbaşı değil, ahiret başı orası. Yılbaşı ne demek? Bu baştan öbür başa kadar olan zaman takvimi demek. Ahiret'in başı var, sonu yok bir daha dünyanın başı vardı benim gibi insan gibi sonu var ahiretin başı var sonu yok bunları tefekkür eder mümin bu tefekkürü kaybettiği zaman mümin bilerek bilmeyerek bir yolla bu tefekkürü kaybettiği zaman işte bu yaptığım derste anlatmaya çalıştığım haykırdığım şey bu bu düşünceyi kaybettiği zaman kıyameti büyük bir yangın zannettiği zaman. Ebu Cehil'in gırtlağını sıkacak melekler zannettiği zaman. Cenneti Kızılırmak'tan ya da Nil'den biraz daha büyük. Etrafında da sandallar, turlar için sandallar olan bir yer zanneden Müslüman. Bakara suresini on defa dinlese. Bütün hadisi şerifleri dinlese, hatmetse, o sabah namazına kalkamaz. İlaç ona müessir değil. Neden? Çünkü doktorun verdiği bir şurup, bir hap, ağızdan alınıp mideye indirildiğinde, midenin asidiyle, o işte eritilecek orada da, bağırsaklara gidecek de, bağırsaklardan vücuda yayılacak, ağrısı duracak formül böyledir adamın midesi yok hapı nereye göndereceksin ahiret tasavvuru ayetlerin hadislerin dünyada gördüğümüz olayların insana yapılan zulümlerin kainatın dengesinin bozulmasının vesairenin tasavvur edilebileceği bir mikserdir bu tasavvuru kaybetmemiz için insan, bu tasavvuru kaybetsin için iblis uğraşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönelim şimdi. Bütün dünya milletleri, sizin üzerinize üşüşecekler. Obur insanların sofraya üşüşüp, Oradaki sarmaları, dolmaları böyle üçer dörder kaptıkları gibi sizi kapıp parçalayacaklar diyor. Sahabe ne sormuştu o zaman? Ebu Davud'dan meşhur bu hadisi şerif. Ne sormuştu? Ya Resulallah, biz o zaman çok bir küçük azınlık mı olacağız? Bizi nasıl parçalayacaklar böyle? Ne buyurmuştu? Yok canım siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama çerçöp gibi, değersiz, ürkütmeyen sorun oluşturmayan, pasif olacaksınız. Çünkü Allah, size, vehn hastalığı verecek. Nedir vehn hastalığı ya Resulallah? Dünya sevgisi. Dünya sevgisi. Buradan dönüp geliyoruz. Dünya sevgimiz, bize, ahireti unutturuyor. Ahireti unutunca, hastalanmış oluyoruz. Tasavvur yeteneğimiz olmuyor. Allahu Teala hakkında bilmemiz gereken şeyleri bilemiyoruz. Bilsek etkilenmiyoruz. Ve böylece insan bir tür bakar kör oluyor ahirete karşı. Aslında görüyor ahireti ve bakıyor, görmez rolüne bürünüyor. Görmeyerek kendini avutuyor. Körler, sağırlar, dilsizler gibi rol oynuyor. İkaz pozisyonunda olan alimler, hocalar, onlar bir çeşit kulaklarını tıkatıyorlar. Siyasetçiler başka bir çeşit gözlerini kapatıyorlar. Vatandaş da bir çeşit ağzını kapatıyor. Bir şey oluyor. Herkes körler, sağırlar, dilsizler rolü ile ahireti kamufle ediyoruz. Ahiretin tasavvur olarak, günlük düşündüğümüz bir değer olmadığı dünyada Allah'ın dininin hakkıyla yaşanması mümkün değildir. Burada küçük bir mülahazayı muhakkak dillendirmemiz lazım. Acaba ahireti mesela, mesela böyle şeyleri konuşmak çok da sağlıklı değil ama ne edeyim her şeyin filmle anlatıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Hacca gidip gelenler. Şöyle bir imkan olsaydı Uhud'da ziyaret ederken, oradaki müşriklerin mezarlarından geçerken, böyle pencereden müşriklere baksalarda cehennemde nasıl yandıklarını görseler, orada onlar bağırıyorlar, etmeyin siz aklınızı başınıza alın çok fena Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkmayın deseler hacılar gelip bunu anlatsalardı öbür hacılarda kim bu yalanı uyduruyor ya deyip gitseler onlar da Uğud'daki müşrikleri Bedir'deki Ebu Cehil'in mezarından böyle camdan izlense 1400 senedir insanlar böyle anlat. İstanbul'un fethinin surlarını nasıl görüyoruz burada kimse Sultan Fatih fethetmemiştir canım Oğuzhan fethetmiştir İstanbul'u diyor mu kimse? Görünen belgeler var ortada isterse 500 değil. 10 bin de geçse görünen köy kılavuz istemiyor. Müşriklerin cehennemde yanışı böyle görülseydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ediyor hacılar. Cennetül Beki'ye gidiyorlar. Orada Osman ebni Affen radıyallahu anh'ın şehit naaşını görüp gel size cennette bir hurma ikram edeyim dedip onu toprağın altından böyle bir bin metre götürüp cennete götürüp geri getirse ya hacılar gelip böyle şeyler anlatsalardı yani ahireti canlı yayında izleyebilseydik ahireti inkar eden olur muydu bu dünyada? olmazdı ama Allah ne istiyor? ötelerden verdiği haberlerin burada cari olmasını istiyor bunun için ahiret gizli bir dosyadır hiçbir zamanda açılmayacak ahiret zaten müminle kafir arasındaki fark kafir menfaatini avucuna alamadığı yerde iman etmemiş insan demektir. Mümin ise menfaatini ahirete erteleyip iman etmiş insan demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman ilk ikinci suresinde "Zalikal kitabu la befihi". Huden lilmuttaqin içinde şüphe bulunmayan bu kitap müttakilerin hidayet kitabıdır. Onlar kimdir? Ellezine yu'minune bil gaybi Gayba iman edenlerdir. Görmedikleri ahiretten korkanlardır. E bu cehilin Bedir kuyusunda yandığını gözüyle görüp de inkar eden olmaz ki İnsanlar bir film izliyorlar, filmde yalan, uyduruk, hiç aslı astarı olmayan bir film izliyorlar. O gece korkudan uyuyamıyor insanlar, filmin etkisinde kalıyorlar. Bedir'de müşriklerin, başı Ebu Cehil'in yanışını bin sene sonra seyretseydi insanlar, alimallah camiler almazdı kimseyi. Ama Allah böyle istemiyor. Bir tasavvur yoğunluğu istiyor bir dertlenme istiyor, bir yoğunluk istiyor Allahü Teala, önemsenmiş bir iman olsun istiyor, ciddiye alınmış Kur'an istiyor Allah. Peygamber Aleyhisselam konuşuyorsa diye ürpermiş kulaklar ve Peygamber'e doğru yönlendirilmiş cehreler istiyor Allahü Teala. Öbür türlü Allah mesela zina yapılan yere anında bir atı azap gönderseydi, bir, beş, on, yüz defa bu olsaydı, zinaya kim yanaşırdı? Allah, Malikül mülk, her şeyin sahibi, olduğu halde, dünyayı bize sahipsiz bir yer gibi gösteriyor. Kafirin ve münafığın aldandığı, Müslümanın da ihmaline sebep olan şey budur. Sahipsizmiş gibi dünya görülüyor. Halbuki dünyanın sahibi var. Allahu Teala dünyayı kimse için yaratmadı. Kendisi için yarattı. Kulları da kendisi yarattı. Hayvanları da kendisi yarattı. Suyu da o yarattı. Yaratan o. Kanun koyan o. Sonra hesap soracak olan, huzuruna çağıracak olan o. Bugün biz müminler olarak elhamdülillah cennete cehenneme iman ediyoruz. Ahirete iman ediyoruz. Sırat köprüsüne iman ediyoruz. Zaten eğer dikkatli izlenirse niye ahirete iman etmiyoruz demiyorum. Hristiyanlar da ahiret yoktur demiyorlar. Yahudiler zaten demiyorlar. Hatta ahirette biz cennetteyiz siz kendinize yer bulun diyor Yahudiler. Kur'an öyle anlatıyor bize konumuz ve sorunumuz ahirete iman sorunu değil. Ahirete iman ölünce yüzleşeceğimiz bir konu değil ey Müslüman. Mevcut yaşadığımız hayata şekil vermesi gereken bir imandır. Yoksa en ateist dinsiz bile ölünce iman ediyor ahirete. Gidiyor çünkü ister inan ister inanma Senin ahiretin koptu Mümin kimdir? Kopmamış kıyameti yüreğinde koparan adam demektir Bankada faize imza atarken Kıyamet kopar müminin yüreğinde Volkanı patlar Çadırda yaşar Köprü altında yaşar Faize imza atmaz mümin Alkol için böyle, zina için böyle, kumar için böyle, yalan için böyle, haram Allah'ın haram ettiği her şey için böyledir. Müslüman insan sabah namazını kılmadığı zaman evinin tavanına bakan insandır. Herhalde dünya yıkıldı ben niye buradayım ki? Muhakkak dünya yıkılmış ahiretteyim zanneder. Çünkü ahiret yıkılmadıysa, dünya yerinde duruyorsa e ben namaza kalkmış olmam lazımdı. Neden ahiret hissiyatı müminde aktiftir. Şeytan vehen hastalığı dediğimiz şeyin sonucu bu işte. Ahireti binlerce asır ötesine hep ertelettiriyor. Ya olur mu inkar etme tabii canım. Hiç ahiret inkar edilir mi? Ebu Cehil misin sen? Diyor bize. Oh ben de kendimi mümin olarak rahat hissediyorum. E canım Allah sıhhat vermiş sana. Mezarlıkta yatacak halin yok kendine bir ev bul. Paran da yok git bankadan al diyor. Böyle özetliyorum. Her günah için bir kılıf var ibliste tabii. Faiz için böyle diyor. Başka bir şey için de başka bir şey söylüyor. Bu dünyada hiçbir gerekçesi olmadığı halde bir insan başka bir insanı öldürüyor mu? Amerika yıllardır size huzur getireceğim diye öldürüyor bizi. Çünkü mezarlıkta daha rahat yaşarsanız düşünüyor herhalde bugün başımıza gelmiş kafir işgalleri kadar belki de onlardan çok daha tehlikeli bir sonuç ahireti gündem dışı tutuşumuzdur. Ve bunun en önemli göstergesi de saray yavrularına dönüştürülmüş mezarlıklardır. Osman İbni Affa'nın, Ayşe binti Ebi Bekir radıyallahu anhumanın mezarlarında taş yok. Hayatında yedi kere camiye gitmemiş adamın mezarının üstünde bir kamyon mermer var. Bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Ahireti dekorla kapatabileceğimize inandığımızdan kaynaklanıyor. Bunu sözlü olarak itiraf et desen kimse itiraf etmez. Neden insanlar bu alkol sofrasına oturma, e bir düğün bu canım dendiğinde, yahu düğünün ortasında ölebilirsin. İnsanlar düğün yaparken kaza oluyor ölüyorlar. Kız almaya giderken tabut almaya gidiyorlar. Oluyor mu böyle şeyler? Oluyor o bozma morali insanların da. O başka bu başka. O başka bu başka. Ahiret başka, dünya başka ise o zaman dünyadaki Allah ve ahiretteki Allah da mı başka? Bizim imanımızda hani ahirette dünya bir bütündü? Atlayıp buradan ahirete gidecektik. Sorunumuz bizim. Problemimiz ahireti asırlar ötesine cehennemi de hiç bizim sülaleyle ilgisi olmayan bizim memlekette de Allah'ın izniyle isabet etmez Orta Doğu çok sıcak oraları yakıyor zaten yaksın, Arapları yaksın İskoçyalıları da yakabilir bize niye dokunsun zannettiğimiz onlar da bakarken tabi Türkleri yaksın İskoçyalıları yaksın biz de rahatız düşünüyorlar herkese şeytan bir sakız veriyor. Bu sakızı yedikçe de düşünme kabiliyeti kayboluyor. Ahireti düşünce listemizde ilk sıraya almamız gerekiyor. Ama dünyada yine fabrikalarımız olacak. Yine gökdelenlerimiz olacak. Ne işe yarayacak? Fabrikam ve ahiret düşüncem. Fabrikam haramla olmayacak. Haramla sürmeyecek. Haram lokma bana getirmeyecek camideki hissiyatımla fabrikadaki hissiyatım kesişmiş olacak bu kesişme ahirete imanım sayesinde mümin olarak beni cennete götürecek dolayısıyla ben gözümü kapatıp açtığımda inşaallah kendimi Havz-ı Kevser'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru şerifinde bulacağım elhamdülillahi rabbil alemin